الحمد لله رب العالمين والاقباء للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. أما بعد <coughs> Kardeşlerim geçen hafta Salasetul Usul isimli kitabımızın giriş kısmını okumuştuk. Bu hafta inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz ve kitabın aslına yani üç temel esasın zikredileceği kitabın aslına başlıyoruz. Önce her zaman yaptığımız gibi okuyacağımız yerin harfi tercümesini yapacağız. Daha sonra sizlerden birkaç kişiden dinleyeceğiz. Sonra da açıklamalara geçeceğiz. Diyor ki Şeyh Muhammed Abdil Abdilvehhab Rahimahullah Fe izâ leke Sana denilince Mel usulü thelâfe. üç esas nedir? Elleti o 3 esas ki, yeji bu alil insan, insana vaciptir, farzdır, ma'rifetuha bilinmesi. Yani toplu tercümesi sana insanın bilmesi farz olan vacib olan üç temel esas nedir diye sorulunca fakul deki ma'rifetul abdi rabbahu kulun rabbini bilmesidir ve dinahu ve dinini bilmesidir ve nebiyuhu Muhammed'en sallallahu aleyhi ve sellem ve peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bilmesidir. Fe iza qila leke sana delini denilince "Ma rabbuka?" "Rabb'in kimdir?" denilince "Faqul." de ki "Rabbiyallahul lezi rabbim Allah'tır." Ellezi o Allah ki Rabbani Beni terbiye etti Ve Rabbe Cemi'el alemine Ve bütün Alemleri terbiye etti Bi nimetihi Nimetiyle Ve huve Maabudi Ve o benim maabudumdur Leyseli Maabudun benim ma'budum yoktur. siva ondan başka. Ve delilü kavluhu ala, Bunun delili Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Elhamdülillahi rabbil alemin. Bütün övgüler alemlerin Rabbi olan Allah'ın hakkıdır. Ve kullu men sivallahi. Allah'tan başka... Her şey alemun, alemdir. Ve ene bende de vahidun biriyim min zalikel alem. Ben de bu alemden biriyim. Buraya kadar okuyalım. Daha sonra müellif rahimahullahın sözü fe izâ gîle leke bima'rafte rabbeke Rabbini ne ile bildin şeklinde devam ediyor. Fakat bugünkü tercümemiz ve açıklamalarımız inşallah buraya kadar olacak. Peki bu kısmı bize kim okur, tercüme eder? Ali okusun. Mikrofon veriyor musunuz? Ali'ye bir mikrofon verin. ile leke sana denilincemel ullü felfe Bu üç esas esas nedir elleti o üç esas ki yece bu alal insani insana vaciptir marife bunu bilmesi Fakul ki marife abdi rabbii rabbihu kulun rabbini bilmesidir vedinehu ve dinni bilmesidir. Ve nebiyyehu Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. Ve nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bilmesidir. Fe izâ kîleleke sana denilince men rabbuke rabbin kim? Fe kul de ki Rabbi Allah Rabbim Allah Ellezî o Allah ki rabbani, beni terbiye etti. Ve rabbe, ve rabbe cemî al âlemîn ve alemlerin tümünü terbiye etti bi nimetihi nimetleriyle ve huve ma'budihi ve benim ma'budum odur. Leyse li ma'budun ve ondan başka ma'budum yoktur. Sivahun ondan başka ma'budum yoktur. Ve delilu kavluhu teala. Leyse li ma'budun benim ma'budum yoktur. Sivah ondan, ondan başka. başka. Ve delilu kavluhu teala ve bunun delili Yüce Allah'ın şu buyuruğudur. Elhamdülillahi Rabbil alemin bütün övgüler alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Ve kullu men sivallahi alemun Ve bütün her şey Allah'tan başka bütün her şey alemdir. Ve ene ve ben de vahidun biriyim min zâlikel alemin. Bu alemlerden biriyim. Min zâlikel alem. Öyle değil mi? Evet. Min zâlikel alem. Bu alemlerden biriyim. Evet. Bir kişi daha okusun. Selim abi okusun. Fe <gülüyor> izâ Sana denilince Mel usulü telâfe Üç temel esas nedir? Elleti Onlar <gülüyor> ki bu alel insan insanların üzerine vaciptir Ma'rifetuha Onları bilmesi Fekul De ki مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ Kulun Rabbini bilmesi ve dinehu ve dinini bilmesi ve nebiyyuhu Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem ve nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bilmesidir. فَاِذَا قِيلَ leke Sana denilince men Rabbuke, Rabbin kimdir? فَقُلْ <gülüyor> De ki رَبِّيَ Rabbi Allah, Rabbim Allah'tır اَلَّذ۪ي O ki رَبَّان۪ Beni terbiye etti. Ve Rabbe cemî al ve bütün âlemleri de terbiye etti. Bir nimetihi nimetle, nimetiyle. Ve huve ma'budî ve o benim ma'budumdur. Leyse li ma'budun ondan başka... Ma, e, Leyselliği benim ma'budum yoktur. Sivah ondan başka. Ve delîl gavluhu teâlâ bunun delili Yüce Allah'ın şu buyuruğudur. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Bütün övgüler alemlerin Rabbi Allah'a aittir. Ve kullu men Allah ve Allah'tan başka her şey alemun, alemdir. Ve ana vahidun min zâlikel âlem ve ben de o alemlerden biriyim. Evet. Kardeşlerim müellifimiz Rahmetullahi Ali Risalesinin başında soru-cevap uslubunu tercih ediyor ve Risalesi'nin sonuna kadar bu uslubu muhafaza edecek. Soru-cevap uslubu ilim öğrenip öğretmekte oldukça önemli, değerli, etkili bir uslüptür. Soru-cevap uslubuyla meseleler daha iyi kavranır, anlaşılır ve kalplerde yer eder. Kişinin meseleyi fıkhetmesi, fehmetmesi ve kavraması açısından oldukça etkili yöntemlerden birisidir. Ve bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin menhecinden alınmış bir yöntemdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde bazı vakitlerde sahabe-i kiram radiyallahu anhum ecma'ine Soru soruyor, onların cevap vermesini istiyor ve daha sonra onlara hakikati beyan ediyordu. Meşhur Muaz radıyallahu anh hadisini hatırlayın. Radıyallahu anh'e, Muaz radıyallahu anh'e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oldukça önemli bir hususu beyan etmek ve öğretmek üzere önce soru sordu. Değil mi? Dedi ki nedir biliyor musun? Allah'ın kullar üzerindeki hakkı, kulların Allah üzerindeki hakkı. Bir rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ona üç defa seslendiği, sonra bu soruyu sorduğu geliyor. Demek ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de bu yöntemi sahabeye karşı kullanıyordu. Soru cevap üslubuyla onlara öğretiyordu. Biz aynı yöntemi sahabenin tabiine ilim öğretirken de kullandığına şahit olabiliriz. Baktığımız zaman, incelediğimiz zaman şahit olabiliriz. Aynı yöntemi ilim ehli de kullanmıştır talebelerine karşı. Ve ilim ehlinden bazıları da kitaplarında bu yöntemi kullanmışlardır. Hatta muhataplarıyla başka zamanlarda yaptıkları tartışmaları kitaplara taşırken onu soru cevap uslubuyla taşımışlar. Muhataplarının sözlerini ve kendilerinin verdikleri cevapları nakletmişler ta ki ilim kolaylıkla anlaşılsın zihne ve kalbe ilim takrib olsun yakınlaşsın fehmedilsin ve fıkhedilsin. Müellif rahmetullahi aleyh de kitabında böyle bir yöntem tercih ediyor. Gerçekten ilmi anlamak ve kavramak noktasında yöntemlerin en güzellerinden birisi bu yöntemdir. Ve diyor ki müellifimiz "Feiza qila leke sana denilince" Sana sorulunca Mel usulü selafe Peki bu ne zaman sorulacak? Fe leke Sana denilince, sana sorulunca ne zaman sorulacak? İnsana bu dünyada da sorulur. Ahirette de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen sahih hadisle bunun sorulacağını biliyoruz. Mel usulü selafetülleti yecibu alel insani ma'rifetuha o üç temel esas nedir ki her insana onun bilgisi onu bilmek vaciptir, farzdır. Nedir o üç temel esas? Üç temel esas. Kardeşlerim bu üç temel esası müellif rahimullah zaten sıralıyor. Fakat müellif rahimullah'ın İslam dininin İslam akidesinin üç temel esası diye beyan ettiği bu üç temel esas, acaba müellif rahimehullahın istikrar yoluyla yani kitap ve sünnetin naslarını araştırarak ortaya çıkardığı, kendisinin tespit ettiği bir sıralama, bir taksim midir? Yoksa bizzat nas'ın haberiyle, Bizzat Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen haberle ya da kitapta sabit olan haberle ortaya konulan bir taksim midir? Buna cevap diyoruz ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bizzat alınmış bir taksimdir. İslam dinini, İslam akidesini, İslam inancını üç temel esas şeklinde tarif etmek, öğretmek, öğrenmek Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat yaptığı bir taksimdir. Biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize kulun kabrinde karşılaşacağı sorgu sual hakkında haber vermiş ve bu sorgu sual esnasında o kişiye 3 hususun sorulacağını bildirmiştir. Birincisi Rabb'in kim? İkincisi dinin ne? Üçüncüsü peygamberin kim? Bu üç temel esas hakkında sorulacak. Yine bu üç temel esasın zikrini biz sabah ve akşam okuduğumuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen hadiste de buluyoruz. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Sabah akşam okumamızı tavsiye ettiği zikir, dua, رَضِيْتُ billahi رَبَّنْ Birinci temel esas. Ve bil وَبِالْاِسْلَامِ dinen ikinci temel esas. Ve Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Nebiyyen üçüncü temel esas Demek ki kitap ve sünnette buna işaret edilmiş Kur'an-ı Kerim'de de üç temel esasın Ayrı ayrı zikredildiği ve bir arada zikredildiği Beraberce birbiri ardınca gelen ayetlerde zikredildiği yerler vardır Kardeşlerim ayrıca bu üç temel esasa Kitap ve sünnet açıkça delalet ettiği gibi bu üç temel esasa aklında bir delaleti vardır. Yani niçin üç temel esası öğrenmeliyim? Bunu kitap ve sünnetten şimdi gördük. Peki buna akli bir delalet, akli bir delil var mı? Üç temel esasa. Evet buna dair akli bir delil de vardır. Akli bir delalet de vardır. Kardeşlerim, her yolcu için Üç şey söz konusudur Birincisi Maksat İkincisi Araç Üçüncüsü mürşit Neymiş? Maksat her yolcu için Maksat Araç mürşit İnsan da dünyada bir yolcu gibidir Öyle değil mi? İnsan için de Üç şey zorunludur Birincisi maksat. Peki maksadımız neydi? Daha önce burada derslerde geçti. İbadet. Öyle değil mi? Maksat, hedef, ibadet Allah Azze ve Celle'nin hoşnutluğu ve rızasıdır. Maksadımızı bu şekilde belirledikten sonra maksat Allah. Peki ikinci lazım olan şey neydi yolcuya? Araç. Maksat Allah Azze ve Celle'ye ibadet Allah Azze ve Celle'nin rızası. Peki bunun aracı nedir? Din. Din. İbadetler, din. Yüce Allah'ın emirleri ve yasakları. Bu da dindir. Üçüncüsü neydi? Mürşit. İnsan, mürşit yol gösterici olmaksızın bilemez değil mi? Dini bilemez, gideceği yolu bilemez. Üçüncü ki e, yolcuya lazım olan şeylerin üçüncüsü de mürşittir. Mürşit de burada Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Demek ki üç temel esasın, akıl yönüyle de akıl yoluyla da bu şekilde istitlali vardır üç temel esas dinin özüdür dinin ruhudur bir Müslümanın İslam dinine adımını ilk attığında öğrenmesi gereken şeyin şeydir bu ben benim maksadım ne benim aracım ne ve benim mürşidim kim bir insan maksadını bilmez ise Aracını bilmez ise, mürşidini bilmez ise, o kişi yolda kalır, yol alamaz. Aynı şekilde bir insan da Allah'ı bilmez ise, yani maksadını ve araç Allah'ı razı edecek aracı bilmez ise, yani dinini bilmez ise ve Allah'a götürecek mürşidi bilmez ise, yani Nebi sallallahu aleyhi ve bilmez ise, o kişi de dinde yaya kalır, Din hususunda yol alamaz, yolda kalır. Onun için Müslümanın ilk adım attığı zaman dine bu üç temel esası bilmesi lazım. Kabirde kişinin sorguya çekileceği üç temel esas budur. Ve ömrümüz boyunca bizim öğrenmemiz, öğretmemiz üzerinde durmamız gereken üç temel esas budur. Dolayısıyla kardeşlerim bu üç temel esasın çok büyük bir ehemmiyeti var. Şimdi açığa çıktı değil mi? Üç temel esasın ne kadar büyük önemi ve ehemmiyeti olduğunu. Şimdi biz müellif rahimahullahın sözünü anladık ve ikrar ettik kalplerimizde gerçekten her insana bu üç temel esası öğrenmek çok büyük bir yükümlülüktür. Bu üç temel esas ile ilme başlamak ve her Müslümanın bu üç temel esası hakkıyla öğrenmesi çok önemlidir. Çok büyük bir adımdır. Mel usulü selâfetülleti yecibu alel insâni ma'rifetuhâ. Müellif rahimahullah vaciptir dedi. Daha önce buna dair açıklamaları geçmişti. Vacip sözünden buradaki kastı cumhurun kullanımında olduğu gibi farz olmasıdır. Yani her insanın mutlaka bu üç temel esası bilmesi farzdır diyor ki müellif rahimallah sana böyle sorulunca yani yol açmak için soru ve cevap usulü bunu kullanmak için böyle söylüyor sana böyle sorulunca sen de abdi Rabbahu, kulun Rabbini bilmesidir kulun Rabbini bilmesidir bu birinci temel esas ikincisi ve, ve onun yani Allah'ın dinini bilmesidir. Bu da ikinci temel esas. Ve nebiyyehu Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem ve peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bilmesidir. Bu da üçüncü temel esas kardeşlerim. Peki marifetullah yani marifetul abdi rabbehu kulun Rabbini bilmesi nasıl olur? Marifetullah ne demektir? Allah'ı bilmek ne demektir? Kardeşlerim Yüce Allah isimleriyle sıfatlarıyla ve fiilleriyle bilinir. Kulun Rabbini bilmesinden murat Allah Azze ve Celle'yi isimleriyle sıfatlarıyla ve fiilleriyle tanıması onun azametini, kudretini ilmini rahmetini bilmesi demektir Allah subhanahu ve teala'nın ibadete layık oluşunu bilmesi demektir özet olarak en başta söylediğimiz gibi kulun Allah'ı bilmesi demek Allah'ı isimleriyle sıfatlarıyla ve fiilleriyle tanıması demektir kişi Allah azze ve celle hakkındaki bilgiye nasıl ulaşır? Önce kişi Allah azza ve celle hakkındaki bilgiye şer'i ayetlerle ulaşır. Yani Allah Subhanahu ve Taala'nın indirdiği kitap ve gönderdiği resul aracılığıyla onun isimlerini öğrenir, sıfatlarını öğrenir ve Allah'ın fiillerini öğrenir. Yüce Allah azza ve celle'nin marifeti onda nasıl yer eder? Onun kalbinde nasıl yakinen hissedilir? Onun kalbinde nasıl tam manasıyla oturur. Bu da kevni ayetler üzerine yeterince tefekkür ederek kevni ayetleri zikrederek hatırlayarak olur. Yani kevni ayetlerle de şer'i ayetlerle de Allah Azze ve Celle bilinir ve tanınır. Ama bu hususta Allah Azze ve Celle'yi bilme noktasında asıl olan nedir? Şer'i ayetleridir. Kevni ayetleri tefekkür ederek Allah azze ve celle hakkında bilgi edinmek şer'i ayetlerin üzerine bina edilen bir şeydir. Yoksa kişi kevni ayetler üzerine tefekkür ederek Allahu Teala'nın ne bir ismini ne de bir sıfatını bilemez. Kevni ayetler üzerine tefekkür yoluyla kişi yüce Allah azze ve cellenin isimlerini tespit edemez, sıfatlarını tespit edemez, bilemez. Allah Azze ve Celle'ye isim ve sıfat ispat edemez. Demek ki Allah'ın isimleri, sıfatları, fiilleri şer'i ayetlerle bilinir. Daha sonra kişi kevni ayetler üzerine tefekkür ede, ede, ede ne olur? Bu ilimde derinleşir. Allah'ın azametini, rahmetini yakinen kavrar. Şimdi siz şer'i ayetlerle Allah'ın rahmet sıfatını bilirsiniz. Ama kainatı seyrettiğiniz zaman... Allah'ın rahmet sıfatının eserlerini görür. Böylece Allah Azze ve Celle'nin rahmet sıfatına kalbinizde yakin peyda edersiniz. Siz şer'i ayetlerle Allah'ın kudret sıfatını bilirsiniz. Fakat kainatta seyrettiğiniz, tefekkür ettiğiniz zaman Allahu Teala'nın kudret sıfatına kalbinizde yakin peyda olur. Demek ki Yüce Allah Azze ve Celle'yi bilmek hem şer'i ayetlerle olur yani Kur'an-ı Kerim ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla hem de kevni ayetler üzerine kişinin aklını kullanması, çalıştırmasıyla. Nitekim o şer'i ayetlerin içerisinde de kevni ayetlere yönlendirme, tefekküre yönlendirme, kevni ayetlerden istidlal de vardır. Öyle değil mi? O şer'i ayetlerin içerisinde kevni ayetlerle Allah'ın kudretine istidlal edilmiştir. O şer'i ayetlerin içerisinde kevni ayetlerle Allah Azza ve Celle'nin azametine, büyüklüğüne, ilmine, kudretine, rahmetine istidlal edilmiştir. Dolayısıyla Allah Azza ve Celle'nin marifeti kevni ayetlerle ve şer'i ayetlerle olur. Peki Allah'ın marifeti ne demek? Allah'ı bilmek ne demek? Allah'ı bilmek demek en başta söylediğimiz gibi ilmen onu idrak etmek, çepeçevre kuşatmak değil, çünkü bu muhaldir, imkansızdır. Yüce Allah Azze ve Celle'yi hiç kimse çepeçevre kuşatıcı bir ilimle bilemez. Biz ilimlerimizle Allah Azze ve Celle'yi hiçbir zaman mutlak manada bilemeyiz. Bu imkansızdır. Hiçbir varlığın Allah Azze ve Celle'yi tam, kamil, mutlak anlamda bilmesi mümkün değil. O zaman Allah Azze ve Celle'yi bilmekten kasıt nedir? Yüce Allah subhanehu ve teala'yı kısır, yetersiz bir ilimle, nakıs bir ilimle, isimleriyle, sıfatlarıyla ve fiilleriyle tanımak demektir. Allah'ı bilmekten kasıt budur. İsimleriyle, sıfatlarıyla ve fiilleriyle. Bunun içerisine neler giriyor? Allah'ın ibadete layık oluşu giriyor değil mi? Çünkü <gülüyor> uluhiyet Allah'ın sıfatı sıfatlarıyla bildiğin zaman Allah'ın ibadete layık oluşunu bilmiş olursun. Allah'ın rahmetini, Allah'ın azametini, Allah'ın kudretini, her şeyi O'nun yarattığını, rububiyetini, uluhiyetini, isimlerini, sıfatlarını, kainatta Allah Azze ve Celle'nin yaratmasını, meşiyetini, her şeyi O'nun var ettiğini, bütün kainatı O'nun çekip çevirdiğini, bütün bunlar O'nun içerisine giriyor. Kısaca böyle ifade ediyoruz. Allah'ı bilmek, marifetullah isimleriyle, sıfatlarıyla ve fiilleriyle olur. İkincisi, dinini bilmek. Dinini bilmek nedir? Zaten <gülüyor> ilim kardeşlerim bu iki şeydir. Bu iki şeydir. İlim asıl itibariyle ikiye ayrılır. Bir, Allah'ı bilmek, yani marifetullah. İki, Allah'ın kullardan ne istediğini bilmek. Bu da dinini bilmek demektir. Birincisi, Allah'ı bilmek. İlim kaça ayrılıyormuş Kemal? ikiye Bir, Allah'ı bilmek. iki Allah'ın kullardan ne istediğini bilmek. İşte o da dinini bilmektir. Yüce Allah Azze ve Celle kullardan ne istiyor? Ne emir buyurmuş, neyi nehyetmiş? Neyi bizden istiyor? Neyi bizden istemiyor? Bizden ne görmek istiyor? Bizden ne görmek istemiyor? Bize neler neler emretmiş, bizi nelerden nelerden yasaklamış. Allah kullardan ne istiyor? Bunu bilmek. İlmin, dinin, şeriatın tümü bu iki maddede toplanır. Allah'ı bilmek. Bir, iki, Allah'ın kullardan ne istediğini bilmek. İşte bu Şeyh Rahimahullah'ın buradaki sözleri içerisinde dinini bilmek demektir. Dinini bilmek ne demektir? Allah Azze ve Celle'nin neyi emrettiğini, neyi yasakladığını bilmek demektir. Dinini bilmekten kasıt bu. Allah'ın kullardan ne istediğini bilmek demektir. Çünkü din Allah Azze ve Celle'nin kullardan talep ettiği şeylerdir. Kişinin Allah'ın dinini bilmesi de Allah'ın kullardan ne istediğini bilmesi anlamına gelir. Burada zorunlu olan üçüncü bir husus var. Biz biz Allah bilgisine ve Allah'ın kullardan ne istediğine dair bilgiye nasıl ulaşacağız? Şimdi dedik ki ilim ikiye ayrılıyor öyle değil mi? İlim ikiye ayrılıyor. Bir Allah'ı bilmek iki Allah'ın kullardan ne istediğini bilmek. Peki bu iki ilmi biz nasıl elde edeceğiz? Nasıl ulaşacağız? Allah Azze ve Celle'nin bu iki ilmi her insana indirmesi diye bir şey söz konusu mu? Değil. Peki bu iki ilme keşif, keramet yahut deneysel yollarla ya da tefekkürle ulaşmak mümkün mü? Hayır. Kişi Yüce Allah Azze ve Celle'yi mesela birinci ilmi ele alalım. Kişi Allah Azze ve Celle'yi nasıl bilecek? Tefekkürle Allah Azze ve Celle'yi isimleriyle, sıfatlarıyla, fiilleriyle bilmesi mümkün mü? Düşünerek bilmesi mümkün mü? Aklını çalıştırarak bilmesi mümkün mü? Ya da keşif, keramet yoluyla bilmesi mümkün mü? Bunların hepsine cevap hayır, hayır, hayır. Aklını çalıştırarak, fikrini çalıştırarak, tefekkür ederek bu ilme ulaşması mümkün değildir. Bilmesi mümkün değildir. Eğer... İnsanlar akıllarını çalıştırarak Allah Azze ve Celle'yi bilebilselerdi, bilmeleri mümkün olsaydı, o zaman akıl sahibi insanların tek bir Allah inancı üzerine ittifak etmeleri gerekirdi. Öyle değil mi? Halbuki biz görüyoruz ki akıl sahibi insanlar Allah inancı üzerinde şiddetli ihtilaflar içindedirler. Öyle değil mi? Şiddetli ihtilaf. Dünyanın her yerinde, gayet akıl sahibi olan ve akılları yüksek noktada olan kişileri Allah inancı hususunda değişik değişik itikatlara sapmaş olarak görüyoruz buluyoruz Allah Azze ve Celle inancı noktasında onları bir ittifak içerisine göremiyoruz öyleyse akıl Allah Azze ve Celle'yi isimleriyle sıfatlarıyla ve fiilleriyle bilme noktasında kaynak değildir olamaz aynı şekilde Kardeşlerim keşif dediğimiz şey yani kişinin kalbindeki perdenin kalkması ve bazı gaybi hakikatlere vakıf olması dediğimiz şey herhangi bir sağlaması imkansız olduğu için yani acaba bu rahmani olan bir keşif mi yoksa şeytani olan bir keşif mi acaba bu hak olan şey mi batıl olan şey mi bunun herhangi bir sağlaması mümkün olmadığı için Keşif yoluyla da Allah Azze ve Celle'nin ilmine yani Allah Azze ve Celle'nin bilgisine isimleriyle sıfatlarıyla fiilleriyle onu tanımaya ulaşmak mümkün değildir. Çünkü bunun herhangi bir sağlaması mümkün değildir ve dünyanın değişik yerlerinde de bugün ve dün ve yarın da bu olacaktır. Keşif yoluyla Allah Azze ve Celle'nin bilgisine ulaştıklarını söyleyen ve hepsi ayrı ayrı Allah inancına sahip olan, Nice zühd yolunun salikleri vardır. Yani mesela Budizm dinine mensup olanlardan, Hindistan, uzak doğuda bazı dinlere mensup olanlardan, yine Hristiyanların bazı gruplarından zühd yoluyla, nefsi eğitme yoluyla, kalpteki kalın perdeleri kaldırma yoluyla, basireti keskinleştirme yoluyla yüce Allah azza ve celle hakkında bilgiye sahip olacaklarını iddia eden kişileri biz çok derin dalaletlerde, çok derin sapıklıklar içerisinde görüyoruz. All ayrı ayrı, farklı farklı Allah inancı içerisinde görüyoruz. Öyleyse buna bu yolla da ulaşmak mümkün değildir. Deneyler yoluyla, bilimsel yöntemlerle bu ilme ulaşmamız mümkün müdür? Hayır. Çünkü mesele, Elle tutulan, gözle görülen bir şey değil ki. Allah'ın isimleri, Allah Azze ve Celle'nin kendisi gaybidir değil mi bize? Bize kayıp. Allah Azze ve Celle'nin isimleri, sıfatları, fiilleri bize gayb öyle değil mi? Gayb nasıl e, deneysel ve bilimsel yollarla gayba ulaşabiliriz? Ulaşamayız. Öyle değil mi? Çünkü iki alem birbirine zıttır. Bir alem müşahede edilen alem. Bir sünnet üzerine kurulmuş, Deneysel yollarla bu alemde, müşahede edilen alemde bazı bilgilere ulaşabiliyoruz. Ama gayb alemine bu alemde yaptığımız deneylerle, bilimsel yöntemlerle ulaşmamız mümkün mü? Hayır değil. Onun içindir ki çağdaş bilim gaybı inkar ediyor. Yaptıkları deneylerde gayba dair bir delalet bulamadıkları için, Yaptıkları, izledikleri bilimsel yöntemlerle Gaybı bulamadıkları, gaybı göremedikleri için Ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar Sonuç ne ortaya çıktı? Birinci ilmi söz konusu almıştık İlim ikiye ayrılır demiştik Allah'ı bilmek İkincisi neydi? Yani ipin ucunu kaçırmayın Biz şurayı burayı böyle dallandırıyoruz, budaklandırıyoruz Sizin ipin ucunu kaçırmayın İki ilimden söz etmiştik Allah'ı bilmek Allah'ın kullardan ne istediğini bilmek. Birinci ilmi tahkik ettik ve şu sonuca vardık. Kişi hiçbir yolla bu birinci ilmi tahsil edemez. İkinci ilim söz konusu ettiğimiz yollarla bu ikinci ilim tahsil edilebilir mi? Yani Allah'ın kullardan ne istediği bilinebilir mi? Mesela tefekkür yoluyla. Bugün herhangi bir insan grubu dünyanın herhangi bir yerinde otursalar, Sabah akşam akıllarını zorlaya zorlaya zorlaya tefekkür etseler Allah'ın kendilerinden ne istediğini bilebilirler mi? Hayır. Bilemezler. Şimdi biz Allahu Teala'nın kullardan günde beş vakit namaz istediğini biliyoruz öyle mi? Biliyoruz. Peki herhangi bir insan grubu toplansa, deneyler yapsalar, bilimsel yollar izleseler, tefekkür etseler, akıllarını alabildiğine çalıştırsalar vesaire... Allah'ın kullardan beş vakit namazı istediğini bilebilirler mi? Hayır. Bilemiyorlar, bilemezler. Değil mi? Bu iki ilmin de tek bir kaynağı vardır. O kaynak nedir? Vahiy. Tek bir kaynağı vardır. Allah ancak vahiy ile bilinir. Allah'ın kullardan ne istedik, ne istediği, Allah'ın kullardan istedikleri ikinci ilim ancak vahiy ile bilinir anlaşıldı mı ancak vahiy ile bilinir ve yüce Allah azze ve celle kullarından rasuller seçer o rasullere vahyeder şimdi sonuç nereye geldi bu iki ilme ulaşmanın tek yolu vardır kendisine vahyedilen zata gitmek peki o kimdir son peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Demek ki bu iki ilmin tek bir kapısı var O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı bilmek mümkün değil Ve Allah'ın kullardan ne istediğini yani dinini bilmek mümkün değil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne diz çökmedikçe Bu iki ilmin tek kaynağı kendisine vahyedilen şahıs Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka hiçbir insan bu iki ilme kaynak değildir. Bu iki ilmi öğrenemez, öğretemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünde diz çökmedikçe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den almadıkça. Hah, i̇şte burada üçüncü zaruret ortaya çıkıyor. O da ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yani mürşidi tanımak. Bu iki ilme seni götürecek, mürşidi tanımak. Kimdir bu mürşid? Kimdir Resulullah? Kimdir beni bu iki ilme götürecek? Allah'ı bilmemi ve onun dinini bilmemi sağlayacak elçi, Resul kimdir? Allah bu iki ilmi indirdi, Resulüne indirdi. Ve onun aracılığıyla insanlar öğrenirler. Bu mürşidi tanıyacağız. Şimdi üçe, üç temel esası anladık mı? Anladık. İki temel esas ilim, üçüncü temel esas o da ilim, mürşidi tanımak. Asıl olan nereye varmak istiyoruz? Bu iki temel esası tahsil etmek istiyoruz. Ama o ancak o mürşidi tanımakla, o mürşitten almakla olur. O halde o mürşidi tanımalıyız. O mürşidi tanımak da farzdır. Tıpkı Allah Azze ve Celle'yi tanımanın farz olduğu gibi. Peki, üçüncü temel esas. Müellif Rahim sözlerinde nasıl geçiyordu? Ve nebiyyehu Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem ve peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bilmek. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bilmek ne demek? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bilmek demek kardeşlerim. Onun risaletini bilmek demektir. Peygamberliğini bilmek demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kim olduğunu bilmek, onu tanımak demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davetini neye davet ettiğini neye çağırdığını e, nasıl bir mücadele yaptığını ve nasıl bir hayat geçirdiğini bilmek demektir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin neleri nasıl beyan ettiğini Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl mücadele yaptığını, nasıl hayat sürdüğünü bilmek demektir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımakta bu. Oldu 3 temel esas. Kulun Rabbini bilmesi birinci ilim. Allah'ı isimleriyle, sıfatlarıyla, fiilleriyle tanımak. Kulun dinini bilmesi, onun dinini bilmesi. Bu da Allah'ın kullardan ne istediğini bilmek. 3 Kulun mürşidi bilmesi. Çünkü kul yolculukta bir maksat lazım. Maksadım ne? Allah onun rızası. Aracım ne? Onu razı edecek araç? Din. Mürşidim kim? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kulun mürşidini yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i peygamberi bilmesi. Bu üç temel esası anladıktan sonra müellifimiz rahimahullah diyor ki Feiza qilâ leke sana denilince şimdi esasları ayrıntılı olarak şimdi mücmel olarak zikretti üç temel esas. Tamam ben üç temel asası öğrendim gidiyorum. Yok hele dur. Sana üç temel esası ayrıntısıyla, tefsiriyle ve delilleriyle zikredecek müellif rahmetullahi aleyh. Otur yerine. Ya tamam oturayım. Otur bakalım. Ne diyor müellifimiz? Feiza qile leke sana denilince yine soru cevap usulü bu. Men Rabbuka. Rabb'in kimdir denilince. Bu söylenilecek Bu sorulacak bize. Kabre girdiğimiz zaman sorulacak. Her insan bu sorguya tabi tutulacak. Müslüman rahatlıkla cevap verecek. Münafık ha? Ha? insanlar bir şey söylüyordu ben de onlar gibi söylüyordum maedri bilmiyorum diyecek bu hadis-i şerif üzerine ilim ehli ne diyorlar biliyor musunuz çok ince bir istiklal diyorlar ki bu hadis-i şerifte sözün tek başına kalbin itikadı olmaksızın iman olmadığının delili vardır bak münafık ne diyor kabirde diyor ki İnsanlar bir şey söylüyordu. Ben de onu söylüyordum. La edri. Kuntu eğulü. Ben söylüyordum. Ma yeğulün nas. İnsanların söylediği gibi. Ve münafık böyle değil midir? Evet. Münafık böyledir. Bu hadisi şerif delildir. Dünyada Rabbim Allah'tır demenin kabirde fayda vermeyebileceğine. Ne zaman fayda vermez kabirde? Rabbim Allah'tır der, bunu kalbinle tasdik etmez ve buna muhalif amel ortaya koyarsan. Rabbim Allah'tır der ve bunu nakzedecek bir inanca, bunun nakzedecek bir amele sahip olursan, o sözü ezberlemen sana fayda vermez. Bize çocukluğumuzda ezberlettiler. Rabbin kim? Allah Peygamberin kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Dininle İslam hatta daha fazlasını ezberlettiler değil mi? Baban kim? İbrahim aleyhisselam daha daha birçoğunu ezberlettiler şimdi ezberledik o zaman biz kabirde cevap veririz vay kafirlerin başına hatta işi garanti almak için Arapça ezberleyenler de var men rabbuke ve ma dinuke Arapça ezberliyor işi garanti almak için Melekler Arapça konuşur Ben orada rezil olmayayım Cevap vereyim diye işi garantiye alıyorlar Güya Subhanallah iş Arapça Türkçe meselesi değildir İş Münafıklar Gibi değil Amelen ve itikaden Rabbim Allah'tır demek Ve e, ka kabirde de Bunu ortaya koymaktır Yani kabirde Kim Rabbim Allah'tır Cevabına muvaffak olacak Dünyadayken itikadı ve ameli buna muvafık olan. Kim dinim İslam'dır cevabına muvaffak olacak. Kimin itikadı ve ameli buna muvafık ise. E münafık ne diyecek? Diyecek ki insanlar ne söylüyor idiyse ben de onu söylüyorum. La edri diyecek. Diyemeyecek. Dünyada ezberlemesinin, dünyada tekrarlamasının. tekim dünyada münafıklar la ilahe illallah da derler. Diyorlar, dediler. Değil mi? Ve diğer bütün itikadi esasları dillendirdiler. Ama dillerinden kalplerine inmedi. Onu nakz edecek itikatlara ve onu nakz edecek amellere sahiptiler. Demek ki bizim üzerimize düşen Rabbim Allah'tır dedikten sonra Allah'ın buyurduğu gibi Rabbim Allah'tır sözünün gereğini yerine getirmek Rabbim Allah'tırı kalbimizle tasdik ederek dilimizle söylemek ve bunun gereğini yerine getirmek bakalım müellif rahmetullahi aleyhi bize fe izâ gîle leke men rabbuka sorusunun cevabı olarak neyi telkin edip neyi öğretecek diyor ki fe izâ gîle leke sana delilince men rabbuka Rabbin kimdir denilince fekul de ki Rabbi Allah bu birinci cevap Rabbim Allah'tır şimdi bunun tefsiri bu kısa cevap özlü cevap Rabbim Allah'tır şimdi müellifimiz Rahimullah Rabbim Allah'tır demek ne demek onu söyleyecek bize Rabbi Allah Rabbim Allah'tır ki اَلَّذ۪ي O Allah ki Rabbani Bak Rabbim Allah'tır sözünü tefsir ediyor müellif bize. Rabbani beni terbiye etti. Ve böylece müellifimiz Rab kelimesinin terbiyeden alındığını da ortaya koyuyor. Rabbani beni terbiye etti. Ve Rabbe cemî'el âlemîn Ve bütün alemleri terbiye etti. Bi ni'metihi. Ni'metiyle. Bütün alemleri terbiye etti ni'metiyle. Böylece müellif rahmetullahi aleyhi Hem Rabbim Allah'tır sözünün tefsirine işaret etti. Bu birinci tefsir daha devam edecek. Rabbim Allah'tır sözünün tefsirine açıklamasına devam edecek. Bu birincisi. Hem de Rab kelimesinin terbiyeden olduğunu işaret etmiş oldu. Terbiye bir şeyi halden hale geçirerek kemale erdirmek demektir kardeşlerim. Bir şeyi alıp bir halden bir hale, o halden diğer hale aşamalı olarak kemale erdirmeye terbiye denilir. İşte bu manada Allah Azze ve Celle bütün kainatı, bütün alemleri müellifin söylediği gibi terbiye edendir. Yani onları en başta halk etmiş Adem'den yani yokluktan varlığa çıkartmış ve onları aşamalardan geçire, geçire geçire geçire kemale erdirmiştir onların sahibi onların ihtiyaçlarını gideren onlara bakan onları gözeten onları kollayan odur işte Rab bu demek bakan koruyan kollayan gözeten sahip çıkan terbiye eden Rab bu demektir kardeşlerim. Rab kelimesinin ilk delaleti, asli anlamı budur. Bir de bundan doğan anlamlar var. Rab mesela malik demektir. Ama bu malik, Rab kelimesinin kökünden doğan anlamdır. Anlatabildim mi? Rab malik demek diyoruz değil mi? Malik mutasarrıf demek diyoruz Rab. Fakat nereden malik oluyor? Çünkü o yarattı, büyüttü, besledi, kolladı, gözetti, baktı. İşte bu yüzden o maliktir. Anlaşıldı mı? Yani ikinci anlamları. Rab seyyid demektir, efendi demektir. Rab emreden demektir. Rab hüküm koyan demektir. Rab yöneten demektir, idare eden demektir. Ama hepsinin döndüğü asli anlam ne? Merkezdeki asli anlam terbiye halk eden aşamalı aşamalı halk etmekle terbiyeye başlıyor. Önce, şimdi siz mesela çiğ köfteyi nasıl terbiye ediyorsunuz? Önce malzemelerini ortaya koyuyorsunuz. Değil mi? Yüce Allah Azze ve Celle de önce ne yapıyor? Aslını halk ediyor. Sonra o aslı aşamalardan geçiriyor. Rabbani dedi müellifimiz rahimallah. Beni terbiye etti. Yani ben hiç yoktum. Şimdi sözün sonunu neyle bağladı? Rabbani ve rabbe cemiyel al alemine bin nimetihi. nimetiyle ile. Ya da bin Bizim eski okuduğumuz metinde yani çoğulu, çoğuldu. Şimdi buradaki metinde ne diyor? Bin nimetihi. Fark etmez. Mana bir. Ee, nimet ile. Burada nimet iki yönlü. Rabbani. Bütün alemler için aynı. Beni terbiye et Önce yokluktan, Adem'den neye çıkarttı? Vücuda çıkarttı, varlığa çıkarttı. nimetiyle. Bu birinci nimettir. Sonra biz hiç yoktuk değil mi? Sonra Allah Azze ve Celle bizi ne yaptı? Halden hale geçire geçire. Önce annemizin karnında bizi yarattı. Bir damla, bir babamızın belinde bir damla su olarak yarattı. Sonra onu annemizin karnında sağlam bir karargaha yerleştirdi. Sonra orada huvel o Allah öyle bir zat ki yusavvirukum sizi tasvir ediyor. Ne yapıyor? Resme diyor. Şekil veriyor. Musavvir sizi tasvir ediyor. Gözünüzün rengini veriyor. Kaşınızın şeklini veriyor burnunuzun şeklini veriyor. Dişlerinizin şeklini, ağzınızın şeklini, kollarınızı, dirseklerinizi, ayaklarınızı, iç organlarınızı, dış organlarınızı sizi tasvir ediyor. Huvellezi, <gülüyor> o öyle bir zat ki, yusavvirukum sizi tasvir ediyor. Fil <gülüyor> erhami, rahimlerde. Keyfe <gülüyor> yaşa. Dilediği gibi. Yedi kat göğün üstünden, Annenin karnına müdahale ediyor, orada bizi dilediği gibi yani herhangi bir dış müdahale olmaksızın hükmettiği, dilediği gibi tasvir ediyor. Dilediği göz rengine veriyor, dilediğini dişi yapıyor, dilediğini erkek yapıyor, dilediğini sağlam yapıyor, dilediğini sakat yapıyor, dilediğinin burnunu büyük, dilediğinin burnunu küçük Dilediğini uzun boya kabiliyetli, dilediğini uzun boya kabiliyetli değil. Tasvir ediyor. Huvellezî yusavvirukum fil Erhami keyfe yaşa. Dilediği gibi yapıyor. Aşamalardan geçiriyor. Alaka, mudga, sonra kemik, sonra kemiklere et giydiriyor. Sonra belli belirsiz bir insan, sonra da Yüce Allah Azze ve Celle'ye buyuruyor. Thımmes sebiyle yassara yolunu kolaylaştırıyor annesinin karnından kolaylıkla çıkıyor sonra annesinin ve babasının göğsüne şefkat ve merhamet atıyor Allah Azze ve Celle sonra annesinin göğüslerine onun maddi gıdasını da gö gönderiyor manevi gıdası maddi gıdası gerçekten bakan kim bize kim baktı kim büyüttü kim bugünlere getirdi kim sahip çıktı kim korudu, kim kolladı, kim terbiye etti? Allah. İşte Rab bu demek. Seni bu günlere getiren, koruyan, kollayan, gözeten bir yokluktan aldı, varlık yaptı. ikinci aşamada senin bütün ihtiyaçlarını devamlı karşıladı. Devamlı senin ihtiyaçlarını karşıladı. Ve ta kabre sokuncaya kadar senin sahibin o. Sana sahip çıkan o. Koruyan, kollayan, gözeten, bakan o. İşte Rab bu demek. Rabbani müellifin bu sözü bu anlama geliyor. Beni terbiye etti. Beni bu günlere getirdi. Baktı, korudu, kolladı, gözetti. Hani insan başka bir insana ihsanını, ikramını gördüğü zaman şöyle boyunu eğik Elleri de şöyle tutup da hayranlıkla onun yaptığı iyilikleri anlatmaz mı? Ondan bahsetmez mi? Demez mi? İşte ben sokakta kalmıştım, ben üşüyordum, bana baktı, korudu, Allah razı olsun beni evine aldı. Bu insana teşekkürdür. Peki Allah'a teşekkür, Allah'a şükür. Biz Allah Azze ve Celle'ye ne diyelim? Önce bizi varlığa çıkart. Biz hiç yoktuk. İsmimiz de yoktu. Hiçbir şeyimiz yoktu. Sonra bizi korudu, kolladı, gözetti, baktı. Aşamalardan geçirdiği, kemale erdirdiği bizi elimizden tuttu. Yalnız bırakmadı. Hiçbir zaman bizi terk etmedi. İşte Rab budur. Rabbani beni terbiye etti. Ve Rabbe cemi'el alemin. Önce kendi üstümüzdeki rububiyetini göreceğiz. Enfüsteki deliller. Sonra afaktaki deliller. Yani önce kendimizdeki deliller. Sonra dış alemimizdeki deliller. Bütün alemleri terbiye etti. Çiçeğin Rabbi Allah. Böceğin Rabbi Allah. Göklerin Rabbi Allah. Yerin Rabbi Allah. Bütün kainatın Rabbi Allah. Hepsini yaratan, Hepsine şekil veren Allah Azze ve Celle. Hepsini halden hale, aşamalardan aşamalara geçiren Allah. Hepsinin sahibi olan o. Şimdi Allah Azze ve Celle bizi annemizin karnında tasvir etti. Balinayı da, balığı da başka bir surette, yumurtanın içinde. Civcivi de yumurtanın içerisinde. Hayvanı da diğer annesinin karnında tasvir etti. Ona da o şekli verdi. Ona da sahip çıktı. Onun annesini ona hizmetkar yaptı. Hayvan olduğu halde onun annesini ona hizmetkar yaptı. Bütün alemler için böyle. Hatta cemadat için de böyle. Yani cansız şeyler. Taş, dağ. Onları da yaratan, onlara da sahip olan, onlara da hükmeden kim? Allah a. Bütün alemleri o terbiyetti. Yani yarattı. ihtiyaçlarını gideriyor. Bakıyor, kolluyor, gözetiyor. Sahip çıkıyor onlara. Anladık mı Allah Azze ve Celle'nin Rablini? Demek ki men rabbuke sualini. Birinci cevabı budur. Ve bunun ilmi olarak adı nedir? Rububiye. Rububiye tevhidi. Rububiye de Rububiyyete iman. Birinci adı bu. Yüce Allah Azze ve Celle'nin bu rububiyetiyle ilgili Kur'an-ı Kerim'de bizim sayamayacağımız kadar tafsili deliller var. Allah Azze ve Celle geniş geniş beyan etmiştir. Gökler üzerindeki rububiyetini, yer üzerindeki rububiyetini bir mücmel olarak beyan etmiş. Rabbus semavati vel ard sayısız ayetlerde ve ma sayısız ayetlerde mücmel olarak Allah'ın rububiyetinin böyle zikrini görüyoruz değil mi? Bir de tafsilatlı anlatımını görüyoruz. Yüce Allah Hazza ve Celle'nin rububiyetini Allah Hazza ve Celle'nin rububiyetini biz insanın üzerinde anlatımını görüyoruz. İnsana hatırlatıyor, anlatıyor. Onu hangi aşamalardan geçirdiğini. Hatta ilk olarak nasıl yarattığını Aslının topraktan olduğunu, sonra onu annesinin karnında nasıl yarattığını anlatıyor, değil mi? Aynı şekilde Allah Azze ve Celle diğer kainattaki rububiyetini de bazen tafsilen haber veriyor. Kur'an-ı Kerim'de bulutları kendi gezdirdiğini, rüzgarlarının kendisini nestirdiğini, yeri yayıp döşediğini, bunlar hepsi Allah'ın rablığı terbiyesidir. Bunun dışında bir de olaylar var. Yani eşya ve ahval. Eşya şeyin çoğulu. Türkçe karşılığını varlık diye karşılayabiliriz. Varlık şey ne demek? Varlık. Eşya şey kelimesinin çoğuludur. Şimdi eşya denince bizim Türkçe'de kanepe falan anlaşılıyor ya. Beyaz eşya deniliyor hatta. Arapça'da öyle değil. Eşya demek... Hangi kelimenin çoğuluymuş? Şey. Şey kelimesine Türkçede hangi karşılığı verebiliriz? Varlık. O zaman eşya varlıklar. Varlıklar. Bir eşya var, bir de ne var? Ahval. Ahval de hangi kelimenin çoğulu? Hal. Halin Türkçe karşılığı durum. Durum. O zaman ahval durumlar. Yani varlıklar ve durumlar. Biz orijinale dönelim. Türkçe tadı çıkmıyor bunun. Eşya ve ahval. B bütün eşyayı Allah yarattığı, Allah düzenlediği, Allah var ettiği gibi bütün halleri de Allah azza ve Celle yaratır, takdir eder, Allah azza ve Celle'nin dilemesiyle olur. Fakirlik, zenginlik, izzet, zillet, sağlık, hastalık. Değil mi? Bunlar da eşyalara bağlı olan yine yani sebeplere bağlı olan hallerdir. İzzet bir hal ama bunun da bağlı olduğu eşyalar var. Zillet bir hal ama bunun da bağlı olduğu yani ahvalleri de eşyayı da yaratan Allah'tır. Düzenleyen Allah'tır. Onun hükmüne, onun iradesine, onun emrine bağlıdır. İşte bu Allah Azza ve Celle'nin rububiyeti. Allah Azze ve Celle'nin rububiyyeti. Yüce Allah Subhanahu ve Taala'nın insanın üzerinde hususi özel rububiyeti de olabilir. Şu surette. Şu surette. E yani e, şunu kastetmiyoruz. Rububiye'yi ilim ehli iki, işte ikiye ayırmıştır. Has ve am. Am olan bütün insanlar içindir. Has olan müminler içindir. Has olan müminler içindir. Yüce Allah Azze ve Celle müminleri nasıl terbiye eder? Ayetleriyle, emirleriyle, yasaklarıyla, hükümleriyle terbiye eder. Bu has olan. Bir de bunun ötesinde Yüce Allah Azze ve Celle'nin hususi olarak senin başına getirdiği hallerle, senin önüne çıkarttığı fırsatlarla, senin Gözünü açarak, basiretini açarak, sana bir şeyleri göstererek yaptığı Rab'lik vardır. Hatta kardeşlerim, kişinin gördüğü rüya bile buna dahildir. Çünkü rüya ile bir yönlendirme alırsın. Bu yönlendirme de Allah'ın nesindendir? Rububiyetindendir. Her türlü koruma, kollama, gözetme. Her türlü. Her türlü. Hepsi Allah'ın rububiyetine dahildir. Burada Musa aleyhisselam'ın Allah'ın şimdi müellifimiz dedi ya bütün alemlerdeki rububiyeti. Allah'ın rububiyetini Firavun'a anlatırken kullandığı bir kelime var ki oldukça veciz, oldukça özlü. Biz aynısını bir Bi İsme Rabbikal A'la suresinde de buluyoruz. Yüce Allah azze ve celle ne buyuruyor? değil Orap ki halaka bak şu anda neyin anlatımıyla karşı karşıyayız rububiyetin elle değil bak sebbi hisme o tesbih O Rabki, ki ala en yüce Rab, Rabbini en yüce ismiyle tesbih et sonra bak rububiyetin anlatımı elledi orrap ki halaka yarattı sonra Fasava Ve ne yaptı? Fasava Hayır. Ölçü, nizam koydu. Tasviye etti. Tesviye var ya. Torna tesviye. Tesviye ne demek? خَلَقَ fasava Aşamalardan geçirerek tesviye etti. İşte burada da Musa Aleyhisselam'ın sözü var. Firavun'a söylediği. Diyor ki, Yüce Allah Azze ve Celle Famen rabbukum ya Musa? Sizin Rabbiniz de kim ey Musa? Firavun soruyor. Musa aleyhisselam verdiği cevap Allah'ın alemler üzerindeki rububiyetini oldukça veciz bir surette ifade ediyor ve diyor ki: "Gale dedi ki Musa: Rabbuna bizim Rabbimiz yani bizi terbiye eden, sahibimiz, efendimiz, bizim hüküm hüküm darımız, bizim padişahımız, bizim efendimiz" Rabbuna bizim efendimiz, Ellezi o zattır ki, A'ta külle şeyin halkehu. Her şeye yaratılışını vermiştir. Yaratmış, ona yaratılış sıfatlarını vermiştir. Mesela bize sem, işitme vermiş, görme vermiş. Her şeyi yaratmış, ona yaratılışını hem şekil itibariyle hem sıfatlar itibariyle vermiştir. Sonra sonra yolunu göstermiştir. Bu bütün kainatta böyle değil mi? Yüce Allah Azze ve Celle yaratmış şekil itibariyle ve sıfatlar itibariyle sonra ona yolunu göstermiş. Güneşe yolunu gösteren kim? Buluta yolunu gösteren kim? Yere yolunu gösteren kim? Yani ne yapması gerektiğini Emreden, hükmeden Ona yol çizen Nasıl yapması gerektiğini Ona ilham eden, ona vahyeden Ona hükmeden, ona emreden kim? Allah Demek ki bütün kainatı Bak iki aşamalı Buraya dikkat edin iki aşamalı Bir yaratma şekil itibariyle Ve sıfatlar itibariyle Ona yaratılışını verme Yaratma İkincisi Hidayet yol gösterme. Yol gösterme. Şimdi Allah azze ve celle güneşi yarattı, ona yol çizdi. Ayı yarattı, ona yol çizdi. Bütün varlığa, bütün varlık alemini, bütün mevcudatı yarattı ve onlara kendi dairelerinde bir yol çizdi. Onlara yol gösterdi, ilham etti, hükmetti, emretti. Ya insan insanı da Allah azze ve celle yarattı ve başıboş bırakmadı. Bir bir kevni itibarıyla ona yol gösterdi. Kevni itibarıyla. Mesela buna bir misal verelim. Allahu Teala azze ve Celle'nin hidayetine. Allahu Teala azze ve Celle insanı hiçbir şey bilmez olarak çıkartıyor dünyaya, değil mi? Hiçbir şey görmemiş. İlk olarak annesinin göğsünden tutup nasıl emeceğini biliyor ama. Öyle değil mi? Şahit misiniz, bilir misiniz bunu? Böyledir. Çocuk annesinin karnından çıkar çıkmaz, meme arar. göğü arar emmek için. Ve nasıl emeceğini de bilir. Ona birisinin öğretmesine gerek yok. Şöyle tutuldu mu hemen kavrar hemen bilir. İşte bu Allah-u Teala'nın kevni hidayetidir, yol göstermesidir. Kevni olarak. Ve biz buna şahit oluyoruz. Allah-u Teala azze ve celle gösteriyor, bizim işitmemizi artırdı, görmemizi artırdı, aklımızı kemale erdirdi. Şimdi beş yaşındaki çocuk kadar mı bizim aklımız? Değil değil mi? Heh, bunların hepsi Allah'ın kevni hidayetiyle oldu. Bir de şer'i hidayeti var. Bize sahip çıktı. Bizi başıboş bırakmadı. Bizi terk etmedi. Bize sahip çıktı. Rabli'nin gereği olarak bize sahip çıktı. Efendilik yaptı bize. Ve bize yol gösterdi. Fakat uyup uymamakta Allah-u buyurdu? Dileyen iman etsin, dileyen küfür etsin. Kabul edip etmemekte bizi serbest ver. İşte Yüce Allah Azze ve Celle'nin insan üzerinde Rabbani, müellifin Rabbani sözünün anlamları. Ve Rabbe cemir ala alemin binimetihi ya da biniamihi nimetleriyle. İşte bu nimet de aşamalı. Bir, önce varlığa çıkmak nimeti var. Yokluktan varlığa çıkmak. Sonra o varlığın devamı için gerekli olan gıdalandırılmak. Her türlüyle kastediyorum. Sadece yemek türüyle değil, her türüyle gıdalandırılmak nimeti var. Allah Azze ve Celle bu şekilde bize Rab'lik etti. Tamam bu cevabı verirsem geçer miyim? Kabirdeki sınavdan. Hayır. Şimdi müellifimiz çok ince bir şeye işaret edecek. O da ne biliyor musunuz? Dikkat edin buna. Kabirdeki Rabbin kimdir sorusunun rububiyete has olmadığına bilakis uluhiyeti de kapsadığını işaret edecek. Yani bu sual rububiyete has değil. Çünkü Rabbin kimdir sorusu rububiyete has olsa Müşrikler bu sınavı Geçebilirler Demek ki bu soru Rububiyete kast değildir Ama nasıl öyle söylersin ki Soru Rabbin kim suretinde Eğer ilahlıkla ilgili Uluhiyetle ilgili olsaydı ilahın kim suretinde gelmesi Gerekirdi sorulan Hayır Çünkü Rabb ve ilah kelimeleri Tıpkı fakir ve miskin Tıpkı bir ve takva Kelimeleri gibidir Tıpkı iman ve İslam kelimeleri gibidir. Ve onlar hakkında şu kaide meşhurdur. Bir araya gelince manaları ayrılır. Ayrılınca manaları birleşir. Bir araya geldiler manaları ne olur? Ayrılır. Her birisinin manası ayrı olur. Eğer burada Rab ve İlah beraber zikredilseydi Evet, Rab kelimesinin anlamı şu olurdu, ilah kelimesinin anlamı bu olurdu derdik. Fakat burada Rab kelimesi tek anlamı, ee, tek başına zikredilmiştir. Bazen, evet, bazen şu olur, Rab kelimesi tek başına zikredilir ve ilah kelimesi onun kapsamında değildir. Bu mümkündür. Bu neyle bilinir? Bu karineyle bilinir. Fakat tek başına zikredildiği zaman ilah kelimesi onun kapsamından çıkartılmaz. Öyleyse buradaki "Men Rabbuke" sorusu rububiyete ve uluhiyete delalettir. Sadece tek başına rububiyete değil. İşte müellif bunun bilincinde olan bir imam, rabbani bir alim olduğu için o ince fıkha işaret ediyor. Ve diyor ki devamen <gülüyor> bitmedi. "Men Rabbuke" sorusunun devamı uluhiye kısmı. Ve huve ve o, ma'budî, benim ma'budumdur. İşte bu da uluhiyedir. Ma'bud, ibadet edilen demek. Ma'budî, benim ibadet ettiğim zattır. Benim ma'budumdur. Benim kendisine ibadet ettiğimdir. Ma'budî. Sonra, leyselî ma'budun sivah. Ve benim ondan başka ma'budum yoktur. Bu da tevhide işarettir. Yani onu mabut bileceksin ve ondan başka ma'budları, batıl ma'budları ne yapacaksın? Nef reddedeceksin. Ve huve ma'budi, benim ma'budum odur. Leyse li siva. Benim ondan başka bir ma'budum yoktur. Şimdi tamamlandı. Men Rabbukes" sorusunun cevabı. Şimdi tamamlandı. E bu kısmın yani Allahu Teala azze ve celle'yi mabud edinmek, Allah'tan başka bütün ibadet edilenlerin batıl olduğu zikri daha önce de geçti ve kitabımızın içerisinde <gülüyor> ibadetlerin çeşitleri zikredilirken bu kısımlar tekrarlanacak, geçecek. Onun için ee, açıklamalarını oralara havale ediyoruz. Daha sonra müellifimiz rahmetullahi aleyh bunun devamında ne diyor? Ve delili, kavluhu ta'ala. Bunun delili yüce Allah'ın şu buyruğudur. Bunun delili dediğine ne? Yani men rabbuka. Sözünün cevabı olarak Rabbiyallah, Allah, Rabbim Allah'tır. Şimdi bu cevap neydi? Mücmel cevap. Rabbin kim? Cevap ver. Rabbim Allah. Rabbin kim? Rabbim Allah. Bu ne? Mücmel cevap. Yani özlü cevap. Mücmel cevap. Sonra müellif ayrıntısını zikretti ve iki hususa değindi. Rububiye, Uluhiye. ''Ellezi'' diyerek o ayrıntıya, o tefsire başladı. Ve dedi ki, ''Rabbani ve rabbe cemî'el âlemîne bi nimetihi'' Bu birinci kısmı. Sonra, ''Ve huve ma'budi li ma'budun siva'' Bu da ikinci kısmı. Heh. ''Rabbim Allah'tır'' Kısa cevap, uzun cevap. Beni yaratan, beni şekillendiren, bana sahip çıkan, beni terbiye eden odur. Aynı zamanda o benim ma'budumdur, ilahımdır. Ondan başka benim ibadet ettiğim bir mağbud yoktur. Ondan başka ibadet edilenlerin tümü batıldır. İşte cevap bu. Şimdi müellifimiz diyor ki bunun delili Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Neyin delili? Rabbim Allah'tır sözünün delili. Anlaşıldı mı? Rabbim Allah'tır yani o mücmel cevabın delili. O özlü cevabın delili. Yani sonradan zikredilen kısmın değil. O birinci mücmel özlü Rabbim Allah'tır sözünün delili. Nedir? Müellif Rahimehullah burada Kur'an-ı Kerim'de her sayfada bununla ilgili bir ayet bulabilir ve bunu zikredebilirdi. Ama bize her Müslümanın her gün okuduğu ve gözden kaçırdığı ayeti zikretti. Kolaylıkla bilinecek ayeti zikretti. Bunun delilini bil. Nasıl bileceğiz? Delilleri ben ezberleyemiyorum. Bu delil senin her gün okuduğun bir delil. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rabbim Allah'tır. Pek ilgisini kuramadım. Şimdi sana müellif bu ayetin nasıl delil olduğunu da söyleyecek. Rabbim Allah'tır. E tamam da orada geçmiyor ki ayette Rabbim Allah'tır. Diyor ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin Hamd yani bütün övgüler Lillahi Allah'a aittir Rabbil Alemin alemlerin Rabbi Bunun Benim Rabbim Allah'tır dememle ilgisini ben kuramadım Şimdi müellif sana o ilgiyi kuracak Önce ayeti kerime Ayeti kerime Biliyorsunuz meşhur Fatiha suresi Tefsiri Elhamdül Kardeşlerim hamd kelimesi Ta'zim ve muhabbet ile övgüye layık olanı sena etmek ve övmek demektir. Hamd kelimesinin anlamı bu. Ta'zim ve muhabbet ile. Elhamdun'un başındaki elif lamda kapsamlılık bildiriyor. Yani ne oluyor mana? Şu. Övgü adına ne varsa. Elhamdu. O Manayı ne katıyor? Baştaki elif lam, istigrak. Övgü adına ne varsa. Lillahi'nin başındaki lam, istihkak bildiriyor. Yani hakkıdır. Elhamdu, övgü adına ne varsa, kimin hakkıdır? Li, lillahi, Allah'ın hakkıdır. Sonra Yüce Allah Azze ve Celle, Övgüye layık oluşunun delillerinden birisi olarak Rabbul Alemin olduğunu işaret ediyor. Övgü adına ne varsa kimin hakkıdır? Allah'ın hakkıdır. Neden? Niye bütün övgüler Allah'ın hakkıdır? Çünkü o alemlerin Rabbidir. Yani alemlere bak. Orada Allah'ın rububiyetinin eserini, izini göreceksin. Ve o zaman sen de ikrar edeceksin, kabul edeceksin. Allah bütün övgülere layıktır. Bütün övülenlere bak. Onların o övgüye değer sıfatlarını kim verdi onlara? Allah. O halde övgüye, gerçek hak sahibi olan Allah'tır. Bunun tefsirini de daha genişini başka zamana bırakıyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi müellifimiz bize bu ayetin Rabbim Allah'tır sözünün nasıl delili olduğunu söyleyecek. Ne diyor müellifimiz? Ve kullu masivallah Burada ma demiş de ben Şimdi başka bir metinden bakıyorum. Sizin nerede? Evet. Evet. Ve kullu men sivallah. Allah'ın dışındaki herkes. Ma olunca da her şey olur. Manada değişen bir şey yok. Bu önümdeki metinde de ma sivallah demiş. Ve kullu men sivallah. Allah'ın dışındaki Herkes, her şey <gülüyor> alemun. Nedir? Alemdir. Her şey alemdir. Demek ki mevcudat yani varlıklar ikiye ayrılır. Bir, Rab. ikincisi merbub. Merbub, yani Rab'lik edilenler. Rab'bi olanlar. Bir Rab var, bir de Rab'bi olanlar var merbu. Bir Rab var, bir de alem var. Rab Subhanahu ve Taala yani Allah Azze ve Celle'nin dışındaki her şey her şey nedir? Alemdir. Alem. Sonra ne diyor mu Elif Ve ana bende de vahidun min zalikal alem. Ben de bu alemden biriyim. O halde Allah benim de Rabbim. Şimdi o ayette Rabbim Allah'tır diye geçmiyor ama Allah alemlerin Rabbidir diye geçiyor. Şimdi müellifimiz bize öğretiyor. Bu ayet nasıl bizim Rabbim Allah'tır sözümüze delil olacak? Müellifimiz diyor ki çünkü sen alemden birisin. Allah'ın dışındaki her şey alemdir sen de alemdensin. O halde Allah senin de Rabbindir. Ve ana vahidun min zalikel Âlem. Ben de bu âlemden biriyim. Evet. Böylece bugün okuduğumuz ve tercümesini yaptığımız kısmı izah etmiş, şerh etmiş olduk. İnşallah haftaya müellifimiz rahmetullahi aleyh diyecek ki kardeşlerim fe izâ leke sana denilince Bimârafte Rabb'ka, Rabbini neyle bildin denilince, "Fakul deki bi ayatîhi ve mahlûkatîhi, ayetleriyle ve mahlukatıyla bildim." Bu kısmı okuyacağız inşallah. Yani e, büyük bir bölüme giriyoruz. Rabb Subhanahu wa Taala'nın bilinme yolları ve Rabb Subhanahu wa Taala'nın yi Rab subhanehu ve kendisiyle bildiğimiz, tanıdığımız ayetler. Bunlara gireceğiz inşallah. Daha sonra e, men rabbuke sorusunun cevabı devam edecek. E, önce rububiyetle başladı, sonra uluhiyetle devam edecek. Ta ki tam olarak hem rububiye anlamında hem de uluhiyet anlamında Rabbimizin Allah olduğunu Bilelim ve bu esnada e, ibadetlerin asılları, özleri, ibadetin ruhu olan en önemli ibadet çeşitlerine işaret edilecek. Ve hepsini delilleriyle öğreneceğiz ve birinci temel esası bitirmiş olacağız. Sonra ikinci temel esasa geçecek. Artık buralarda ne kadar devam ederse Yüce Allah Subhanahu ve Teala Okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve gereğince amel etmeyi nasip etsin. Geçen <gülüyor> dersten bazı sorular varmış kardeşimizin ilettiği. Ee, vaktimiz biraz uzadı. Birkaç soruya burada bakalım. Kardeşimiz diyor ki, kafamda oluşan bir şüpheden dolayı soruyorum. Mümtehinne 7. ayeti nasıl anlamalıyız? Diye soruyor. Ee, Yüce Allah Azze ve Celle bu ayeti kerimede buyuruyor ki, Arapçasını da okuyalım, ayeti kerimenin. Kur'an-ı Kerim burada orada mı burada var, burada var. Yüce Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Asallahu en yej'ale beynekum ve beynel lezine a'deytum minhum mevetteten vallahu kadirun vallahu gafurur <gülüyor> rahim Yüce Allah Azze ve Celle buyuruyor ki olur ki, olabilir ki Allah en yec'al beynekum sizinle ve beyne'llezina aadeytum düşmanlarınız arasında aadeytum minhum ve meveddeten bir sevgi meydana getirir. Vallahu kadirun Allah güç getirir, güç yetirendir. Vallahu gafurur rahim yani Allah buna güç yetirendir. Allah غafurur rahim ve Allah غafurdur, rahimdir. Burada düşmanlarla kastedilen kimseler zaten ayetlerin öncesinden anlaşıldığı gibi müşriklerdir. Peki yüce Allah azze ve celle neyi murad etmektedir? Yani olur ki Allah sizinle düşmanlarınız arasında yani müşrikler arasında bir mevaddet meydana getirir derken. Çünkü ayetlerin öncesinde Allah azze ve celle bizimle müşrikler arasındaki meveddeti haram kılmış, yasaklamıştır. Bu ayette ise Allah Azze ve Celle bir meveddetin Allah Azze ve Celle tarafından meydana getirilebileceğini bahsediyor. Bunun tefsiri nedir? Bunun tefsiri kardeşlerim, müşriklerin İslam'a girmesi, böylece bizimle onların arasında meveddet meydana gelmesidir. Çünkü müşriklerle Müslümanların arasında, Meveddet haramdır, caiz değildir. Müslümanların müşriklere meveddeti haramdır, caiz değildir. Bununla ilgili kardeşimiz İbni Cerirettaberi Rahimahullah'ın tefsirine dönsün baksın. Ee, İbni Kesir Rahimahullah'ın tefsirine dönsün baksın. Seleften gelen nakillere dönsün baksın. Bu ayeti kerimede kast edilen şey, bu ayet kerimede murad olunan şey, müşriklerin Müslüman olmasıdır. Nitekim böyle de olmuştur. Müşrikler Mekke'nin fethi zamanında İslam'a girince Allah Azze ve Celle bu meveddeti meydana getirmiştir. Zaten Allah Azze ve Celle, Allah buna kadirdir buyuruyor. Yani Allah Azze ve Celle dilediği kullarının kalbini hidayete hakka, İslam'a yöneltmeye kadirdir. Allah Azze ve Celle bunu da yapmıştır. Bu ayet-i kerimedeki murat budur. Diğer bir soru, bir kardeşimiz de soruyor ki, kişi heva ve hevesini ne zaman ve nasıl ilah edinir? Geçen ders ilah edinme ile ilgili bir konu geçmişti. Kardeşlerim, kişinin hevasını ilah edinmesi ile ilgili ayet meşhurdur, maruftur bilirsiniz. Bu tıpkı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kadifenin kulu helak olsun. Burnu yerde sürtsün. Dinarın, dirhemin kulu helak olsun. Burnu yerde sürtsün. Ayağına diken batsın da çıkartamasın. Hadisi şerifinde olduğu gibidir. Yani burada bu hadisi şerifte nasıl kadifenin kulu denilerek bir kişi kadifeye ibadetle, kullukla, abd olmakla nitelendiriliyor. Dinara ve dirheme abd olmakla, ibadetle, kullukla nitelendiriyor nitelendiriliyor. Halbuki o kadifeye secde etmiyor, ruku etmiyor, tapmıyorsa nasıl bu hadis-i şerifteki kasıt kişinin kadifeye şiddetli düşkünlüğü, elbiseye şiddetli düşkünlüğü, dinara ve dirheme şiddetli düşkünlüğü ve bu düşkünlüğün kendisini değişik mahzurlara sokması ise, bir kişinin hedef ve gaye haline getirip her şeyden yüz çevirerek dinarı, parayı, pulu, malı, mülkü, kadifeyi, elbiseyi gaye edinmesi, Maksad edilmiş, murad edilmiş ise kişinin hevasını ilah edilmesi de o anlamdadır. Bir kişinin hevasını ilah edilmesi hevası istikametinde karar vermesi hevası istikametinde her meseleye e, yönelmesi hevasının dediğini yapması bütün hayatını arzularının istikametinde hevasının istikametinde Nefsinin alçak istekleri istikametinde geçirmesi demektir. Yani bu adam öylesine hevasına uymaya adet edinmiştir ki yaptığı her şeyi hevası istikametinde yapar. Sadece düşündüğü tek şey nefsani istekleridir. Sadece hesap ettiği şey arzularıdır. O arzuları, o efsane istekleri istikametinde çalışır. Onu gaye edinir, onu hedef edinir. Başka her şeyden yüz çevirir. Hevasının arzuladığı şeyleri yapar, bunun dışındaki şeylere aldırış etmez. Helale aldırış etmez, harama aldırış etmez. Yüce Allah Azza ve Celle'nin azabına, gazabına aldırış etmez. Bunun da dereceleri söz konusudur. Allah-u Teala Azze ve Celle'den başkasına ibadet edenler de heva ehlidirler. Hevalarına uymuşlardır. Aynı şekilde küfür ve şirkten daha aşağıda olan bidat ve dalalet ehli, fısk ve heva ehli de heva ehlidir. Mesela, İslam alimlerinin ehli sünnet ve cemaatin ister bidatleri küfre ve şirke varsın, ister bidatleri küfre ve şirke varmasın, bütün bidat ve dalalet ehline heva ehli dediği malumunuzdur. Onları niçin heva ehli olarak vasfetmişlerdir? Çünkü onlar bidate ve dalalete hevalarına uyarak sapmışlardır. Delillerden yüz çevirerek sapmışlardır. Aynı şekilde fıskı fucur ehli de heva ehlidir. Ve bunlar fıskı fucurlarının derecesine göre adeta hevasını ilah edinmiş kimselerdir. Bidat tehlide hevasını ilah edinmiş kimselerdir. Dalalet tehlide hevasını ilah edinmiş kimselerdir. Fakat buradaki kasıt kişinin yüce Allah azze ve celle'den başka kendi hevasına ruku ile, secde ile, oruç ile, tasattuk ile ve diğer ibadet türleriyle yaklaşması değildir. Böyle bir şey murat değildir. da burada, burada murat olunan şey kişinin bütün her şeyini, bütün hayatını, yaptıklarını, yapmadıklarını, sevdiklerini, sevmediklerini, buğz uzaklaştıklarını, yakınlaştıklarını, hepsini hevasına göre belirlemesidir. Bunun da dereceleri vardır. Yani kişiyi İslam dininden çıkartacak noktaya ulaşabilir. Kişinin hevasına uyması, hevasına tabi olması. Yani burada hevasını ilah edinmek, Tağlib suretindedir. Yani hevasına uyması onda o kadar galebe çaldı ki o kişi de. O kadar hevasının peşine gidiyor ki adeta hevasını ilah edinmiş. Aynı şekilde kadifeye kul olmak, dinara ve dirheme kul olmak da böyledir. Yani adam parayı hayatının merkezine o kadar koymuş ki adeta Allah'ın değil paranın kulu. Adeta Allah'ın değil, elbisenin kulu. Biz bu ayetten neyi anlıyoruz? Demek ki heva da ibadet edilen bir puttur. Kişi hevasına da ibadet eder. Fakat buradan kasıt secde ile, ruku ile, tasattuk ile, hac menasiki ile kişinin kendini hevasına takarrub etmesi değil. Böyle bir şeyin imkanı yok. Ney? Buradan kasıt kişinin hevasına tabi olması. Ama bu tebaiyet öylesine şiddetli ki Yüce Allah Azze ve Celle buyuruyor ki hevasını ilah edineni gördüm. Fakat kasıt ve murat nedir? Dediğimiz gibi kişi vardır ki hevasını rehber edinir, hevasını ilah edinir. Fakat bununla İslam dininden çıkmaz. Bidat ve dalalet ehli de bu ayetin kapsamındadır. Bu Buna göre. Fısk ve fucur ehli de bu ayetin kapsamındadır. Ama kişi hevasını ilah edinir, ve bu hevasını ilah edinmesi yani hevasına tabi olup hevasının her gerektirdiğini ve hevasının nefsinin her dediğini yapması kendisini İslam'dan çıkma kafir ve müşrik olma noktasına da götürebilir. Yani meselede tafsilat var. Bilmem anlaşılabildi mi? Bir kardeşimiz de sormuş nebi ve rasul nedir? Aralarındaki fark nedir? Ben bir fetva dinledim. Nebilik sona erdi, Rasullük sona ermedi diye bir fetva dinledim. Ee, bunun cevabı nedir diye kardeşimiz soruyor. Ee, demek ki konu geçti. Çünkü bizim şartımız konuyla ilgili soruları cevaplamak ama kardeşimiz böyle bir şey dinlemiş ve bundan da müteessir olmuş. Onun için bunu cevaplamak zorunlu. Nebi ve Rasul arasında fark vardır. Nebi kelimesi haber veren anlamındadır. Rasul kelimesi elçi anlamındadır. Sözlük itibariyle. Isılah itibariyle ise kardeşlerim bunların anlamları hususunda ilim ehlinin ihtilafları ve Tercih edilen manalara her birinin yönelttiği eleştiriler, eleştiriler vardır. Tenkitler vardır. Allah en iyisini bilir. Bu görüşler içerisinde en oturaklı görüş, eleştiriden ve tenkitten kurtulmamakla birlikte. Hatta bu tenkit edenlerden birisi, muhakkik imamların en büyüklerinden Şeyhülislam ibn-i Teymiyyedir. Bu büyük muhakkiklerin tenkidine ve eleştirisine hedef olmakla birlikte en oturaklısı nebi kelimesinin kendisine vahyedilen fakat vahyi insanlara ulaştırmak ile insanlara götürmek ile sorumlu kılınmayan ve davetinde kendisinden önceki Resul'e tabi olan anlamına gelmesidir. Nebi kelimesi hakkında söylenen en güzel söz budur. Nebi, kendisine vahyedilen kişidir. Kendisinden önceki Resul'ün davetine tabi olur ve o davetin bir müceddididir, yenileyicisidir. Yeni bir davet ile ortaya çıkmaz ve tebliğ Eder ama tebliği birilerine götürmek, birilerine ulaştırmak gibi bir zorunluluğu yoktur. Resul ise, inkar eden kavimlere Allah'ın mesajını iletmekle görevli olan, Allah'ın mesajını ilettiği gibi kendi risaletine iman etmeye de çağıran, yepyeni bir mesaj ile, yani rasullerin mesajları birbirinden farklı olmasa bile yani bir risalet mesajıyla, yeni bir risalet mesajıyla ortaya çıkan elçidir. Rasul. Bu tanımlama üzerine de ihtilaf olmuş ve tenkitler yöneltilmiş. Ama en oturaklısı budur. Bir daha tekrarlayalım. Nebi, kendisine vahyedilen ama Kendisinden önceki Rasule davetinde tabi olan ve onun davetini yenileyen, onun davetini tecidid eden ve bu vahyi bazı insanlara ulaştırmak için inkar eden kavimlere özellikle bu kısmı da zikrediyorlar, muhakkikler tekzip eden, inkar eden kavimlere ulaştırmakla sorumlu olmayan yani iman eden bir kavmin içinde geliyor Nebi. Kendisinden önceki Resul'ün davetinden gaflet edenleri uyarıyor. O daveti yeniliyor. Kendi risaletine davet etmiyor. Kendisinden önceki Resul'e tabi olarak bir davet yapıyor. Fakat Allah'tan vahiy alıyor. Resul ise yalanlayan, tekzip eden, inkarcı olan, kafir olan bir kavme yeni bir mesaj ile ve kendi risaletini tasdike davet ile gönderiliyor. Gönderiliyor. Zaten Resul demek, irsal edilen demektir. Gönderilen demektir. Diyor ki kardeşimiz, ben bir fetva dinledim. Nebilik sona erdi, Resullük sona ermedi diye. Evet, bu kardeşlerim, Deccalların, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinden sonra ortaya çıkmış ve peygamberlik iddia eden deccalların ortaya attıkları ve insanları aldattıkları temel şüphelerden bir şüphedir. Derler ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem son nebidir. Biz bunu ikrar ediyor buna iman ediyoruz. Fakat ve biz nebilik de iddia etmiyoruz derler. Biz Resullerin sonuncusunun olmadığını söylüyoruz ve kendimizin de Resul olduğunu söylüyoruz derler. Bunlar Allah'ın dinini, Peygamberimizin peygamberliğini inkar eden deccallardır. Ve bunlar Ümmet-i Muhammed'in icması ile kafirdirler, mürteddirler. Nitekim dünyada yalancı peygamber olarak en meşhur olan ve daveti en çok tutan ve en çok yayılan günümüzde de davetiyle yeryüzünü kasıp kavuran Allahu Teala Azza ve Celle şerrinden bütün Müslümanları korusun Kadiyani'ler böyledir. Bunlar Hulam Ahmet Kadiyani isimli Hindistan'da çıkmış bir yalancıya tabi olmuşlardır. Onun hakkında resullük iddiasında bulunurlar ve ısrarla peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğini kabul ettiklerini ve onun en son peygamber olduklarını da olduğunu da vurgularlar. Böylece Müslümanları aldatıyorlar. Diyorlar ki o en son nebi, en son resul değil. Bu söz batıldır. Bir kitap, sünnet ve kitap, sünnetin delaletiyle, ikincisi, sahabe-i kiramın ve bütün ümmetin icmasıyla batıldır. Üçüncüsü kardeşlerim, Yüce Allah Azze ve Celle, peygamberimizi nebilerin sonuncusu olarak belirlemiştir. Her Resul, Nebidir. Şimdi biraz önceki tanımımızı hatırlayın. Her Resul, Nebidir. Ama her nebi rasul değildir. Dolayısıyla rasullük nebilikten daha kapsamlıdır. Rasullük nebilikten daha kapsamlıdır. Nebi Allah Azza ve celle'den haber getiren demektir mutlak olarak. Rasul de bu mana ile nedir? Nebidir. Her rasul bir nebidir. Çünkü o da Allah'tan haber getirendir. Fakat nasıl rasul oldu? İrsal olunarak Resul oldu. Bu Nebi, e bu ne? Bu da Nebi. Bu Nebi. Adem Nebi mesela, aleyhissalatü vesselam. E Nuh, e o da Nebi. Ama bunun başka bir sıfatı var. Nebi Resul. Neden? Çünkü Nuh irsal olundu, gönderildi. Bu itibar ile Nuh hem Nebi hem Resul. Adem aleyhisselam ise sadece Nebi. Sadece Nebi. Öyleyse kardeşlerim nübüvvetin son bulması demek vahyin kesilmesi demektir. Yani eğer Nebi gelmeyecek ise otomatikmen Resul de gelmez. Nebilerin sonuncusu ise yani rasullerin sonuncusu denilse evet Nebi gelmesini ihtimal olabilir. Fakat Nebilerin sonuncusu denilerek Yüce Allah Azze ve Celle'den artık vahyin inmeyeceği. Nubuvetin, peygamberlik müessesesinin sona erdiği, Allah'ın hiç kimse ile vahiy aracılığıyla konuşmayacağı haber verilmiş oldu. Nebilerin sonuncusu ise demek ki artık rasullerin de sonuncusudur ve resul de asla gelmeyecektir. Kaldı ki bununla ilgili kitap ve sünnette de ayrıntılı deliller vardır ve ümmeti Muhammed'in de icması vardır. İskender Evranosoğlu'nun da iddiası bu. Eee Ahmet Kadıyani'nin de iddiası bu. Bildiğimiz tanımı bildiğimiz bilmediğimiz. Edip Yüksel'in peygamberi, e, matematikçi Reşat Halife'nin iddiası da bu. Hepsinin ortak noktası diyorlar ki o peygamber nebilerin sonucu. Biz biz resulüz diyorlar. Bunların hepsi deccaldir, hepsi yalancıdır. Nebilerin de rasullerin de sonuncusu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Nebi ve Resul gelmeyecektir Kardeşimiz dikkatli olsun Dini hususunda fitneye uğramaktan korksun Bidat ve dalalet ehlinin sözlerine Küfür ve şirk ehlinin sözlerine kulak asmasın Bir Müslüman için Bir ami için Yani avamdan olan bir Müslüman için Hatta bir ilim talebesi için küfür, şirk, bidat ve dalalet kitaplarına bakmak incelemek caiz değildir. Küfür, şirk bidat ve dalalet kitaplarını bakmak, incelemek, okumak küfür, şirk, bidat ve dalalet kasetlerini dinlemek ancak ve ancak onlara reddiye verecek ve buna ehil olan kimse için caizdir. Bunun dışında ilim talebesi için bile caiz değildir eğer onu reddetmeyecek, batılı reddetmeyecek ise Alimin bile bunları dinlemesi vaktini zayi etmesidir Fakat buna ehil olan batılı reddetmek için Ehil olan alimler küfür, şirk, bidat, dalalet kitaplarına nazar edebilir, bakabilir, inceleyebilirler Bunun altındakiler ise ilim talebeleri ve avamdan olan kimseler ise Bu kasetleri dinlemeleri, bu sohbetleri dinlemeleri bu kitapları okumaları caiz değildir, haramdır. Doğru değildir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Ömer radıyallahu anh'ı elinde Tevrat'tan bir parça gördüğü zaman nehyettiği kıssayı hepiniz bilirsiniz. Yüce Allah azze ve celle hepimize tevfik versin, başarı versin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruka ve etubu وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين